Açık Radyo Kopenhag'da. 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programından herkese merhaba haftanın ilk dergisinden. Evet bugün yayınımıza Kopenhag'a bağlanarak devam edeceğiz. Daha doğrusu bununla başlayacağız. Telefon altımızda Ümit Şahin ve Ömer Madra var. Merhabalar. Merhaba Ömer Madra ben öncelikle. Selam bugün sabahleyin de birazcık yayın yapmıştık. E, Valla Kopenhagın birinci günü olağanüstü bir kaos manzarası da geçiyor diyebiliriz. Gazetecilerin sayısını da yeterince hesaplayamamış ve katılacak olan e, sivil toplum kuruluşlarının anlaşılan Danimarka her şeyi önceden bilmesine rağmen tam anlamıyla dağıldığı söylenebilir. Bazı arkadaşlarımız 3,5 saat beklediler kuyruklarda ancak akreditasyon yaptırdı yani 3,5-4 saat falan olabilirdi. Buna rağmen de gene de çok ciddi bir dünyanın en önemli sorununun konuşulduğuna dair de bir ciddiyet ortalıkta var. Bu arada hoş bir tatil sonucu kuyrukta beklerken Demokrasi Nar Radyosu'nun fensizlerinden birine rastladım. Ebrahim diye Emi Gurdman nerede diye sordum. Tanıştık yani bizim radyoyla. Sizinki ortak filan diye Emi Gurdman'ın e, polislerin peşinde polis kovalıyor dedi. O zaten hep bunu yapar dedi. Bunun anlamı da şu e, ben Amerika polisi gayet asabi bir şekilde yeni bir kanun değişikliği de yaptı zaten. Biraz acaba terörist muamelesi yapıyor mu diye de insanı düşündürüyor e, bu durumda. Özel kafesler yaptırmış, hiç kullanılmayan şeyleri önceden hasta tutacağın insanların kafeslerini sergiledi. Şimdi i̇şte Jamie Goodman da Demokratik Radyosundan onunla ilgili haber yapacakmış. Fakat olan tür renkli görüntülerde yani Bolivya ya da Peru'nun kızıl derininin kendi özel giysileriyle sivil toplum örgütlerini burada görebilmek mümkün. Ee, önümüzdeki günlerde çok daha yoğun ve hareketli, özellikle aktivist tarafının çok daha e, hareketli geçmesini bekleyebiliriz. Ben e, şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Biraz da Ümit Şahin'e devrediyorum. Bu birinci günden birkaç izlenim de o aktarsın bize. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Kopenhag'dan herkese merhaba. Merhaba. Merhaba. Burada e, oldukça hareketli bir e, toplantının hemen öncesinde gibi görünüyoruz. Hatta biz e, kendi aramızda arkadaşlarımızla fırtına öncesi sessizlik e, demiştik dün buna. E, dün belki e, izleyenlerimiz olmuştur. Buranın ilk eylemi yapıldı ve e, nükleer e, enerjinin iklim değişikliğine e, karşı bir e, çözüm olarak gösterilemeyeceğine dair e, Kopenhag'ın açılış eylemi nükleere karşı oldu yani. E, aynı zamanda geç, dün yine Londra'da 20 bin kişinin serteşi katıldığı bir yürüyüş e, yapıldı Kopenhag öncesinde. E, yine ilk günün en e, önemli haberlerinden bir tanesi de ABD Başkanı Obama'nın e, Kopenhag zirvesine son gününde katılacağını açıklamasıydı. Bununla ilgili olumlu ya da olumsuz yorumları önümüzdeki günlerde herhalde yapabiliriz. Bunun ne anlama geldiğini şu anda anlamamız çok mümkün değil. Ama en azından hükümetler arası kısmına zirvenin katılacağı açıklanmış oldu. Olumsuz gibi görünen bazı işaretler var. Bunlardan en önemlisi bence FEM dergisinin son sayısında yani Kopenhag öncesinde çıkardıkları sayısında... Bu iklim değişikliğinin varlığını reddeden kuşkucular ekibinin en azılı e, üyelerinden biri olan Danimarkalı e, istatistikçi Bjørn Lomborg'un yazısına yer verilmiş olması. Bjørn Lomborg, Kopenhag zirvesinin e, başarısızlığa uğramasını açıkça dileyen ve e, bunun çok daha olumlu olacağını söyleyen bir yazı yazmış ve Time dergisinde bu yazıyı yayınlamış. E, Lomborg'un e, söylediği şeyin en isterseniz Bloomberg bu Fariye. hedefler alınması sonucunda petrol ve fiyatlarında yaşanacak artışın kabul edilemez olduğunu bunun yerine yeni teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Söyleyebileceğim şimdilik en özet şey burada çok çetin bir mücadele başlayacak gibi görünüyor. Bugün ilk arası görüşmeler başladı ama yarından itibaren herhalde eylemlerde bir görçüde sokaklarda başlayacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Sağ olun. Açık Radyo Kopenhag'da